Azap suresi 57. ayetten itibaren. Hakikat Allah ve Resulüne eza edenler yok mu? Allah onları dünyada da ahirette de rahmetinden kovmuş, onlara horlayıcı bir azap da hazırlamıştır. Erkek müminlerle kadın müminlere işlemedikleri bir günah yüzünden eza edenler de muhakkak bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir ey peygamber eşlerine kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur Allah çok bağışlayıcıdır çok esirgeyicidir Andolsun, olsun eğer münafıklar vicdanlarında bir hastalık bulunanlar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 Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin. Ki Allah işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşla kurtulmuştur o. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsan...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 Sebe suresi Değerli dinleyenler, Sebe suresi Mekke'de indirilmiştir. 54 ayettir. Sure adını 15. ayette geçen Sebe kelimesinden alır. Sebe eski çağlarda yaşamış ve o çağlarda Allah'ın izniyle yüksek uygarlık seviyesine ve zenginliğe erişmiş bir kavimdi. Sebe kavmi birçok kavmi de içine alan büyük bir Güney Arabistan kavmiydi. Bu kavim bugünkü Yemen'in bulunduğu topraklar üzerinde yaşarlardı. Sebe kavmi çok eski çağlardan beri bilinen, Babil Asur yazıtlarında adı geçen, Roma ve Yunan tarihçilerinin de adından sık sık bahsettiği bir kavimdir. Sebe kavmi tarım ve ticaretle uğraşan zengin bir kavimdi. Yaşadıkları yer akarsular yönünden fakir bir yer olması nedeniyle, Sebeleler, tepeler, vadiler arasına yağmur sularını biriktirmek için barajlar yapmışlardı. Bu barajlarda biriken suları sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine sevk ediyorlar ve tarımda yüksek verime ve kaliteye ulaşıyorlardı. Bu baraj ve sulama kanallarının bazılarının kalıntıları bugüne kadar ulaşmıştır. Ayrıca limanlarıyla Çin'den Avrupa'ya uzanan Doğu-Batı ticaret yolunun ortasında bulunmaları sebebiyle gerek kara gerekse de deniz yolu ticaretini ellerinde tutuyorlardı. Süleyman Aleyhisselam zamanında Müslüman olan kraliçeleri zamanında çoğu Müslüman oldular. Daha sonra tek ilahı bırakıp putlara tapmaya ve Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmeye başladıklarında, biraz sonra 15 ve 16. ayetlerde dinleyeceğiniz veçile Allah'ın bir gazabı olarak şiddetli yağmurlar ve seller geldi. O cennet gibi bahçeler yerini verimsiz arazilere terk ettiler. Ve Sebe kavmi yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Onlardan Gassan kabilesi Şam'a, Enmaroğulları oğulları Yesrib'e, Cüzam kabilesi Tihame'ye, Est kabilesi de Amman'a dağıldılar. Ve bir daha bir araya gelemediler. Bundan sonra İslam'ın doğuşuna yakın, Yemenlilerin başına geçen Yahudi kral Zunavas, o bölgede yaşayan Necram Hristiyanlarını katletti. Ki bu olay, Kur'an'da Uhdud ashabı olarak geçer. Bunun intikamını almak için, Hristiyan Habeş krallığı Yemen üzerine yürüdü ve bütün Yemen'i eline geçirdi. Bundan sonra Yemen'in Habeşli idarecisi Ebrehe bütün Arabistan'ı Hristiyan Habeş krallığının yönetimi altına almak ve Kabe'nin merkezi durumuna son vermek için fillerle desteklediği ordusuyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan birkaç gün önce Mekke üzerine yürüdü. Ancak bütün ordusu tamamıyla helak oldu ki bu hadise de Kur'an'da Fil Suresi'nde anlatılmaktadır.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 Her şeyden daha hakkıyla haberdardır. Yere ne giriyor, oradan ne çıkıyor, Gökten ne iniyor, oraya ne yükselip çıkıyorsa bilir o. O çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Küfredenler, o saat bize gelmeyecek dediler. Sen de de ki, hayır, Gaybı bilen Rabbim hakkı için,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 Bunlar yok mu? Bağışlanmada şerefli rızıkta onlarındır. Birbiriyle yarış edercesine ayetlerimizin içinde koşanlara gelince, işte onlar içinde pek çetin ve kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenlerse, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu bilirler ve onlar her hamde layık olan,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 bir imtiyaz verdik. Ey dağlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Kuşlara da bunu emrettik. Ona demiri de yumuşattık. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizamı gözet diye buyurduk. Ey Davut hanedanı iyi amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü hakikat ben ne yaparsanız tas tamam görenim.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 bunun ölümünü onlara göstermedi. Bu suretle yere kapanıp yıkıldığı zaman belli oldu ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı öyle horlayıcı bir azap içinde kalıp durmazlardı. Andolsun olsun ki Sebe kavminin oturduğu yerde de bir ibret vardı. Her ev sağdan soldan ikişer cennet bahçesiyle çevriliydi.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 az bir şeyde Arabistan kirazından olmak üzere harap iki bostan peydah ettik. İşte biz onları böyle nankörlük ettikleri için cezalandırdık. Biz nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla feyz ve bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta nice kasabalar yapmıştık. Oralarda seyir ve sefer etmelerini takdir etmiş, kendilerine gecelerce ve gündüzlerce oralarda korkusuz gezin dolaşın demiştik. Onlarsa buna karşı ey Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır demişler. Kendilerine yazık etmişlerdi. İşte biz de onları masallara çevirip verdik. Onları darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabır ve çok şükreden herkes için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 her şeyin üstünde gerçek bir nigehbandır. Onlara de ki, Allah'ı bırakıp da onun ortağı olduklarını kupkuru iddia ettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde ne yerde bir zerre miktarına bile güçleri yetmez. Onların buralarda hiçbir ortaklığı olmadığı gibi Allah'ın da bunlardan bir yardımcısı yoktur. Onun nezdinde kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda etmez. Nihayet kalplerinden korku giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Hakkı derler. O çok yüce, çok büyüktür. De ki, göklerden yerden sizi rızıklandıran kim? De ki Allah'tır. Herhalde ya biz ya siz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 ona ibadette kattığınız ortakları bana gösterin. Asla böyle bir şey yoktur. Bilakis hakikat şudur ki emrinde mutlak galip, tedbirinde yegane hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Seni rahmetimizin müjdecisi, azabımızın habercisi ve bütün insanların peygamberi olmaktan başka bir sıfatla göndermedik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar eğer sözünüzde gerçek söyleyenlerseniz bu vaadin tahakkuku ne zaman derler. De ki size vaat olunan öyle bir gündür ki siz ondan bir saat geri de kalamazsınız onun birisine de geçemezsiniz. O küfredenler biz ne bu Kur'an'a ne de ondan öncekilere asla inanmayız dediler.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 Hayır siz kendiniz suçluydunuz derler. Zayıf tanınanlar da o büyüklük taslayanlara hayır derler. Gece gündüz işiniz siirekarlıktı. Çünkü siz bize Allah'a küfretmemizi, ona benzerler tanımamızı emrediyordunuz. Bunlar azabı görünce pişmanlıklarını içlerine atarlar. Biz de o küfredenlerin boyunlarına tomrukları takarız yapmakta olduklarının başkası ile mi cezalandırılacaklardı biz hangi memlekete gelecek tehlikeleri haber verici bir peygamber gönderdikse ille oranın refah erbabı biz sizin gönderdiğiniz şeylere küfredicileriz dediler ve biz dediler mallarca da evlatça da daha çoğuz biz azap edileceklerden değiliz de ki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 Ve çoğu onlara iman edicilerdi diyecekler. İşte bugün birbirinize ne bir fayda ne de bir zarar yapmaya gücünüz yetmez. O zalimlere biz yalanlığa geldiğiniz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Onlara karşı açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki... Bu atalarınızın tapmakta devam ettikleri putlardan sizi... ...mütemadiyen vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve dediler, bu Kur'an düzülüp uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir. Hakka küfreden onlar, bu hak kendilerine gelince de şunu söylediler. Bu apaşikar büyüden başka bir şey değildir. Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermediğimiz gibi, onlara senden evvel azapla korkutucu bir peygamber de göndermedik onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanladılar halbuki bunlar öbürlerine verdiklerimizin onda birine ermemişlerdir böyleyken öbürleri peygamberlerimizi yalanlamışlardı bak beni inkar edişin akıbeti nice oldu de ki ben size sırf Allah için ikişer ikişer teker teker durmanızı sonra arkadaşınızda hiçbir mecnunluk olmadığını iyi düşünmenizi öğütlerim. O çetin bir azaptan evvel bunu size haber verenden başkası değildir. De ki benim sizden istediğim herhangi bir ücret varsa o sizin olsun. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değil. O her şeye hakkıyla şahit. De ki: Benim Rabbim hiç şüphesiz hakkı yerine koyar. O gaytları kemaliyle bilendir. De ki: Hak geldi. Batıl ne ittidaen ne de iadeten hiçbir şey yaratmaya kadir olamaz. De ki: Eğer ben haktan sapmışsam bu sapışımın günahı nefsime aittir. Doğru yolu bulmuşsam bu da Rabbimin bana vahyetmekte olduğu Kur'an ve hikmet sayesindedir. Şüphesiz o işitendir, en yakındır. Onları can baş kaygısına düştükleri vakit görmelisin. Artık kaçacak yerleri de yoktur. Yakın bir mahalde yakalanmışlar ona iman ettik demişlerdir. Fakat onlar için uzak bir yerden el sunmak nerede?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 Değerli dinleyenler, Fatır suresinin bir diğer ismi de Melaike suresidir. Sure Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetteki fatır kelimesinden alır. Toplam 45 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gökleri yeri yaratan, Melekleri ikişer, çer, dörder kanatlı olmak üzere elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratışta ne dilerse onu artırır. Şüphe yok ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutacak yoktur. Tutacağı şeyi de ondan sonra salı verecek yoktur. O mutlak galip hüküm ve hikmet sahibidir ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın anın sizi gökten ve yerden rızıklandıracak Allah'tan gayri bir yaratan var mı ondan başka hiçbir ilah yoktur o halde nasıl çevriliyorsunuz eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır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 onu hoş gören adam mı Allah'ın hidayet ettiği kimseler gibi tanınacak. Şüphe yok ki Allah kimi dilerse şaşırtır, kimi de dilerse doğru yola sevk eder. O halde nefsin onlara karşı hasretlerle üzüntülerle tükenip gitmesin. Çünkü Allah onların neler yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Allah rüzgarları salı verip de bulutları harekete getirmekte olandır.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 Onlar için çetin bir azap vardır. Onların kurdukları tuzağın bizzat kendisi mahvolur. Değerli dinleyenler, Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da iyi amel ve hareket yükseltir. Ayette geçen bu cümle çok dikkate değerdir. Bu ayet gösterir ki sağlam bir inanç ve salih amel ve hareket sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Hiçbir amel ve hareket arkasında sağlam bir inanç bir akide olmaksızın makbul değildir. Yine hiçbir inanç hiçbir akide beraberinde onu tasdik eden salih ameller olmadıkça makbul değildir. Eğer bir kimse lisanen Allah'tan başka ilah yoktur yalnız ona kulluk eder ve yalnız ondan yardım dileriz diyor. Ancak günlük yaşantısında Allah'tan başka şeylere kulluk ediyorsa ve yine lisanen bir fiilin haram olduğunu söylüyor buna rağmen o haram fiili işliyorsa yaptığı bu ameller onun sözünü yalanlıyor demektir. Bu kişinin bu sözleri ne Allah indinde ne de toplum indinde makbul değildir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Allah sizi bir topraktan sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe olmaz doğurmazdı ömrü uzatılana çok ömür verilmesi kısaltılanın ömründen eksiltilmesi de hariç olmamak üzere hepsi bir kitapta yazılıdır şüphe yok ki bunlar Allah'a göre kolaydır